Hayırlı sabahlar arkadaşlar. <gülüyor> Rabbimize hamdüsenalar senalar olsun. Yeni bir güne, yeni bir sabaha bizi eriştirdiği için. Ve e, bugünü ve bundan sonrakileri de hakkımızda hayırlı eylesin inşallah. Hayırlara muvaffak eylesin, şerlerden uzak eylesin cümlemizi. Şimdi bugün Esma-i Hüsna kitabımızı okumaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. E, üçüncü Okumamızdayız. Yani üçüncü gün Esma Hüsna okuyuşumuzda. Ee, çabucak üçüncü haftaya başlamışız yani. Ee, Cenab-ı Hak tamamına erdirsin. Ee, bugün okuyacağımız başlık arkadaşlar Esma Hüsna'nın birbiriyle ilişkisi. Ee, önce şunu söyleyeyim. Bazen işte mesaj yazarak özelden veya umumi... Ee, bazen çeşitli başka vesilelerle kardeşlerimiz bize şeyi soruyorlar. İşte hangi, şu işim için hangi Esma'yı okuyayım, hangi ismi okuyayım, ee, işte ne kadar tavsiye edersiniz falan gibi. Ee, arkadaşlar bu konuda Sufilerin bazı çalışmaları var. Genellikle Sufi kaynaklı Esma Yuslan kitaplarında, işte e, şun şu iş için bunu bu iş için okuyabilirsiniz diye açık açık yazıyor. Mesela Tosun Bekir Bayraktaroğlu'nun Esma-i e, şerhinde var. Her e, ismi anlattıktan sonra e, bu, isim, bu isim şu iş için şu kadar kere okunursa işte biiznillah netice olur, e, hasıl olur falan gibi. Fakat bunların bir mesnedi yok. Bu bilgilerin arkadaşlar. Yalnız daha önce de size söyledim. Araf suresi 180. ayet kelime de Rabbimiz Cenab-ı Hakk'ın isimleri vardır. Esma-i Hüsna'sı vardır. Ona onlarla dua edin diyor. Yani açıkça bize yol gösteriyor. Rabbimiz diyor ki dua edeceğiniz zaman Allah'ın isimlerini anın. Bunu cuma günleri okuduğumuz Hızbül Azam'ı anlatırken de Açıklamıştım size birazcık. E, fakat dediğim gibi işte bu isim şunun için, bu isim şunun için diye böyle bir e, Kur'an ve sünnette, Kur'an'da zaten yok. Sünnette de ben rastladığım kadarıyla yok. E, herhangi bir şeyi yok bunun. Bir mesnedi yok, ilmi bir mesnedi yok. Bir mesnedi olmadığı için de e, ben böyle bir şeyi söyleyemem size arkadaşlar. Hiçbir zaman kimseye de söyleyemem kesin bilgi olarak ancak sezgisel olarak siz kendiniz Esma Hüsna'yı okurken bakarsınız yani şu ismin anlamı şuysa o zaman ben bunu şunun için okurum falan dersiniz yapabilirsiniz dualarınızda siz kendiniz kendi hissiyatınızla zaten inşallah ismi azam konusunu okurken de göreceğiz kendi hissiyatınızla o anda neyi söylemeniz gerektiğini keşfedebilirsiniz e, fakat benim yine tavsiyem arkadaşlar Esma Hüsna'yı sadece böyle hani iş gördürmek için Haşa kullanılan bir e, aracı vasıtasına düşürmemek öyle o konuma indirmemek yani onu tavsiye ederim e, asıl maksatları Esma Yu'dan asıl maksatlarını birazcık değinmiştik yine ileride de değineceğiz ee, bizi e, Rabbimiz hakkında aydınlatmak, onun hakkında zihinlerimizde karanlık bir nokta bırakmamak, böylece Tanrı inancı konusunda, yani ilah konusu, ilah fikri konusunda e, yanlış yollara sapmaktan bizi kurtarmak, şirkten ve her türlü bulanıklıktan bizi kurtarmaktır. Çünkü e, buna buna insanın neden ihtiyacı var? Çünkü arkadaşlar orası belirsiz olduğunda insan Kendisi o boşluğu dolduruyor ve haşa oradan e, uydurma tanrılar işte yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca yaptığı gibi üretebiliyor. E, ne oluyor peki üretince? Yani ne olur? Hani insan haşa sırf meraktan cevabını vermek için soruyorum yanlış anlaşılmasın. Yani insan şirk koşsa ne olur yani? E, ahireti berbat olur. Kur'an-ı Kerim'de zaten o söyleniyor. Cenab-ı Hak'la ilişkisi mahvolur. Onların hepsini biliyoruz. Fakat arkadaşlar şöyle diyeyim, şöyle anlatayım. Bütün varlık düzeni zihninde alt üst olacağı için o zihinden arkadaşlar dengeli, makul ve kendisini hayra götürecek hiçbir düşünce üretemez o zihin. Müşrik e, toplumlarına bakın tarih boyunca yani. E, sapkın, ruhen, psikolojik olarak sapkın, efendim e, dağınık bir zihin. Başkaları tarafından, hepsinden önemlisi başkaları tarafından kullanılmaya ve istismar edilmeye çok açık bir zihin. Bu e, yanlış anlaşılmasın ama e, hani... Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Yusuf Suresi'nde söylüyor. İnsanların çoğu iman etmeyecekler. Allah'a iman etmeyecekler. Allah'a iman edenlerin de çoğu şirk koşmaksızın iman etmeyecekler diyor. Dolayısıyla e, hani şey olarak kart vizitinde Müslüman yani yazan e, ama kafası düşünce biçimi tamamen müşrikçe olan e, insanlarda da aynı şeyi görebilirsiniz. Her türlü istismara açık, kullanılmaya açık efendim e, dengesiz dengesiz sağlıksız düşünceler üreten ve e, ne psikolojisi ne hayatı bir e, istikamet üzere olmayan insan yani en büyük zararı şirk düşüncesi en büyük zararı o kişinin kendisine veriyor dolayısıyla işte bizi bütün bunlardan ahiretimizin helak olmasından mahvolmasından <gülüyor> düşüncelerimizin birbirine karışıp efendim e, Neyin doğru neyin yanlış olduğunun belirsiz olduğu bir kafa yapısından varlık konusunda dünyaya anlama anlamlandırma konusunda efendim tamamen dağılmış bir zihne sahip olmaktan bizleri koruyor şirkten uzak durmak. Dolayısıyla Esma Yusna'nın da en büyük katkısı bizi bu tip ağrazlardan Allah korusun marazlardan muhafaza etmesidir. Ha, dualarımızda da kullanacağız esma Hüsna'yı çünkü e, dua e, efendim üç bölümdür. Önce kul Rabbini anlatır. Ya Rabbi sen şöylesin, böylesin, senin şöyle olduğuna, böyle olduğuna ben iman ettim der. Ondan sonra kendini anlatır. Ben de işte senin, senin şöyle bir kulunum der. Ondan sonra da isteyeceğini söyler Fatiha'daki sıralamaya göre efendim. <gülüyor> Dolayısıyla orada o birinci kısımda yani kulun Rabbini anlattığı kısımda Esma Yusna'nın Efendimiz tarafından da çokça söylendiğini ama bunun bir iş görmek şu ismi söyleyeyim de şu kadar kere şu işim görülsün şeklinde olduğunu düşünmüyoruz. E, görmüyoruz efendimizin dualarında daha ziyade Cenab-ı Hakı yüceltmek ululamak efendim onun e, her şeyin onun elinde olduğundan onun her şeyi gücünün yettiğinden e, bizim emin olduğumuzu ona inanıp ona güvendiğimizi dolayısıyla da ondan başka kapıya gitmeyeceğimizi ifade etmek üzere teyit etmek üzere zikredilen isimlerdir e, böyle arkadaşlar ben Duanın tesirini işte dediğim gibi Cuma günleri anlatıyorum biz bu okurken. E, fakat böyle duanın sadece bir iş gördürmeye indirgenmesinin de yanlış olduğunu hatırlatalım arkadaşlar yeri geldikçe. E, yani özellikle de özellikle de kulun kendi görevlerini ifa etmesinin yerine geçemez dua. Yani kul Allah'ın kendisine yüklediği bir takım görevleri bunlar e, dini görevler yani dini kulluk ibadetlerimiz olabileceği gibi dini içerikli e, bizim hayat imtihanlarımız konusunda da olabilir. Yani mutlaka yaşamamız gereken bazı imtihanlar vardır. Orada göstermemiz gereken tavırlar ortaya koymamız gereken çaba vardır. Bunun yerini tutamaz e, dua. Yanlış anlaşılmasın bununla birlikte sürdürülebilir. Yani siz ve biz işte bir imtihandan geçerken çaba sarf ederiz. O imtihandan kurtulabilmek için üzerimize düşeni yaparız. Ama sonucu sadece kendi çabamıza, sonucun sadece kendi çabamıza bağlı olmadığını biliriz. Ancak Allah yaratırsa sonuca ulaşabileceğimizi biliriz. Ve bunun için de Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. Yoksa yani... Efendimizin mesela şöyle bir uygulamasına hiçbir yerde göremezsiniz, hiçbir kaynakta. İşte sahabesine diyor ki, e, Mekkeliler bir e, ordu toplamış, işte Medine'ye hücum edeceklermiş. E, gelin şu gece kalkalım şu vakitte, işte şu kadar kere şu duayı okuyalım da Allah Teala bu düşmanı bizden defetsin. Böyle bir şey yaptığını hiçbir yerde göremezsiniz. Ne yapıyor Peygamber Efendimiz arkadaşlar? Mekkelilerin bir ordu topladığını Haber alınca Hemen sahabesini topluyor İşte kaç kişiyiz, kaç tane asker var Elimizde kaç tane silah var İşte nasıl Sonra işte yola koyuluyor Ordusunu yerleştiriyor, nasıl yapalım Kim hangi görevi yapsın Sancaktarlarını tespit ediyor Bölükleri tespit ediyor, o bölüklerin Başındaki kişileri tespit ediyor Herkesin görevlerini söylüyor Ondan sonra stratejisini Belirliyor ve yani bütün o hani askeri herhangi bir peygamber olmasaydı bakın herhangi bir lider olsaydı ne yapacak idiyse onların hepsini yaptıktan sonra da tabii ki dua ediyor. Onun yanında dua ediyor yani fiilin fiili duanın yanında kavli duayı yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, i̇şte ailesinin rızkı için çalışıyor. Yani ben peygamberim bana bu kadar ağır yükler yükledim bari rızık konusunda sen hallet demiyor yani. Peygamber kıssalarına bir bakın Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar. Ben bugünlerde Meryem suresini çalışıyorum ezberlemeye. Orada beni çok çok etkileyen her zaman her okuyuşumda sahne Hazreti Meryem'in doğum sancısı çektiği sahnedir. İşte o İsrailoğullarına bebeğiyle dönüşü de çok tabii muhteşemdir. Kucağında bir bebekle. Yani şöyle düşünün, allah Teala yeryüzünün en iffetli, en masum cennet kadınlarının efendisi Hazreti Meryem. Hazreti Meryem'e bir çocuk verdi babasız. Ve... Hiçbir dahli yok Hazreti Meryem'in bunda. Hani birisi, birisiyle bakışmamış bile yani. Şimdi e, durup dururken bir çocuğu oldu, o hamile kaldı. Allah Teala'nın Allah Teala muradıyla. E, insan diyor ki yani bari doğum sancısı verme değil mi? Tek başına doğum yapacak kavminden uzaklaşıyor. Tek başına bir ağacın altında, bir suyun, bir suyun kenarında. Doğum yaparken öyle bir doğum sancısı yaşıyor ki keşke bundan önce ölseydim diyor Hazreti Meryem. Sonra doğuruyor çocuğunu, detaylara girmeyeyim şimdi konumuz kısa değil. Ee, Kudüs'e dönüyor. Mesela şunu da demiyor allah Teala deseydi ki tamam bu çocuk mucizevi bir çocuk işte ileride şunları şunları yapacak peygamber olacak. Sen git falan yerde sessiz sedasız bu çocuğu büyüt. Yani bildiği bütün o tanıdığı çevreden uzak bir yerde. Mesela onu da demiyor allah Teala. Hayır diyor çocuğunla birlikte Kudüs'e döneceksin diyor. Doğumdan sonra. Ee, ve sana işte bir sürü şeyler söyleyecekler. Sen hiç cevap vermeyeceksin. Konuşmama orucu tutuyorum bugün diyeceksin diyor. Falan ukellim el yevme Hiçbir insanla bugün konuşmayacağım diyeceksin diyor. Yani arkadaşlar bu insanlar bütün bu peygamber kıssalarında hepsinde görürsünüz bunu. Hazreti Musa'nın çabalarını düşünün yani. İsrailoğulları ile uğraşırken, Firavun'la uğraşırken çabalarını düşünün. Hiçbir zaman göstermeleri gereken kulluğu duaya havale etmemişlerdir. esma Yusnadan Hüsna'dan da istifade edeceğimiz zaman, dualarımızda zikirlerimizle onu kullanacağımız zaman tabii ki başta gelen dua vasıtasıdır, başta gelen zikir vasıtasıdır. Bütün tasavvufi terbiyede çok çok önemli bir yer işgal eder. Herkesin içinde bulunduğu nefis mertebesine göre çekmesi gereken zikirlerinde ona o mertebeyi atlatacak, kendine mahsus o an, o o durum içinde zikretmesi gereken ismi mutlaka söylenir üstadı tarafından. Efendim ve dediğim gibi hem duaların kabulünde hem zihnimizin irşadında allah Teala hakkında bizi aydınlatan hem e, nefsiz, nefis terbiyemizde bize e, elimizden tutan, yardım eden, bizi yükselten isimlerdir bunlar. Ama şu isim şunun için diye herhangi bir kaynakta yazılı bir bilgi yoktur. E, tarihi tecrübe diyelim biz buna. E, i̇şte Sufiler tecrübe etmişler e, ve ona göre de bir sistem oluşturmuşlardır. Merak eden onlara bakabilir. Evet, şimdi arkadaşlar Cenab-ı Allah'ın isimlerinin tevkifi olduğunu tevkifi olduğunu okumuştuk geçen hafta. Bu hafta Esma Hüsna'nın birbiriyle ilişkisi bahsindeyiz. Yani Esma Hüsna listesi içerisindeki isimler birbiriyle nasıl bir ilişki içerisinde bunu göreceğiz. E, bu yüzden de ha, bu ilişki kaçınılmaz olduğu için geri geldikçe bunu hep söyleyeceğiz zaten. Esma Yusna'dan bir şeyi zikrederken, bir ismi zikrederken onun diğer isimlerle ilişkisi de mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Bu bakımdan yani ben kolaya kaçarak diyorum ki tamamını okuyun duanızda, dua edeceğiniz zaman. O Esma Yusna'nın tamamını okuyun. Tamamını okuyun ve arkasından söyleyin Ya Rabbi ben senin bu isimlerle, bu güçle, bu kudretle, bu evsafla donandığına iman ettim yani sen böyle bir Rab'sin ve senden şunu istiyorum deyin. Esma-i ezberleyin arkadaşlar Bir, e, yine ileride gelecek Esma-i ezberlenmesi muhafaza edilmesi hem zihnimizde muhafaza edilmesi hem ahlakımızda ortaya konulması yani ihsa edilmesi ona say saygı gösterilmesi hesaba katılması konusunda müjdeleyen Buhari ve Müslim'de geçen çok kuvvetli hadis-i şerif var e, bunu yapan cennetliktir diye hadis-i şerif var. Ee, ezberleyin, ezberlemekle ilgili de bir iki bir şey söyleyeyim İşte ezberin e, doğru bir eğitim metodu olmadığını Ezbercilik böyle ezbercilik diyerek hep aşağılandı küçümsendi Ama şimdi şimdi arkadaşlar özellikle e, beynin yaşlanmasıyla ilgili e, çalışmalar bize gösteriyor ki e, Ezberlemek beyni zayıflatmıyor, tersine beyni kuvvetlendiriyor ee, tabii ki işte bir mantık silsilesi içerisinde düşünce üretebilmek var. Ee, sadece böyle ezbere kalıp cümlelerle düşünmemek e, esas. O ayrı bir bölüm, o ayrı bir yetenek zihinde ama ezber de ayrı bir bölüm ve ayrı bir yetenek. Dolayısıyla asla küçümsenmemesi gerekiyor. Eğitimin doğal bir parçası olması gerekiyor. İnsanın hafızasında mesela benim hep üzüldüğüm bir şeydir. Yeterince şiir olmaması hafızamda insanın hafızasında ayetler, efendim hadisler, dua cümleleri, efendim edebiyattan şiirler, alıntılar ne kadar çoksa arkadaşlar düşünün mutfağında malzemesi çok zengin olan birinin yapacağı bir yemek gibi oluyor o zihnin üreteceği düşünce bu bakımdan ezberlemenin de hem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 Yani Kahhar nasıl Rahman isminin farklı bir uygulaması olabiliyor? Bir cerrahın radikal bir cerrahi müdahalesi nasıl hayat kurtarmaya yönelik bir girişim ise, Rabbimizin celal sıfatları da aynı şekilde bizi günahlardan kurtarmaya ve onların sonuçlarını temizlemeye yönelik sıfatlardır. Yani bu sıfatlar Kahhar, Cebbar, Müntakim gibi sıfatlarda her zaman sonuç itibariyle kulun lehine olan sıfatlardır ve bunlar olmadığında da zaten e, rahmetin affın bir değeri yoktur mesela afla ilgili isimlerde göreceğiz affetmekle ilgili isimlerde göreceğiz affetmek arkadaşlar cezalandırmaya muktedir olan önünde hiçbir engel olmayan bunu yapmak için önünde hiçbir hiçbir çekincesi hiçbir korkusu olmayan birinin affetmesi aftır Öbürü ezikliktir arkadaşlar öbürü zaten elinden başka bir şey gelmiyor ki yani ne yapacak? Ee, hiçbir gücü yok, hiçbir otoritesi yok. Bu kişinin affetmesi affetme değildir. Tam bir affetme değildir yani. Ee, bir de arkadaşlar Esma Yuslan'ın her birinin diğeriyle ilişkisi, yani çok yüzeysel söylüyoruz şu anda. O e, isimlere geçtikçe daha detaylı görürüz. Mesela arkadaşlar e, Razzak ismi. Cenab-ı Hakk'ın işte bütün yarattığı canlıların, mahlukatın her türlü maddi, manevi rızıklarını verir. Peki bu mesela Gani ismi olmasa olabilecek bir şey mi? İşte Kadir ismi olmasa, Hasip ismi olmasa olabilecek bir şey mi? Yani insanın, kendimiz üzerinden de bunu düşünebiliriz arkadaşlar. Mesela hakim olabilmesi için insanın, yani hikmet sahibi olabilmesi için, e, alim olması gerekmez mi? Yani ilim sahibi olması gerekmez mi? Efendim e, belli bir güç, kapasite, kudret sahibi olması gerekmez mi? Söz söyleme gücüne sahip olması gerekmez mi? Anlatabiliyor muyum? Yani bir insanda da böyledir. Bir sıfatımız diğer sıfatlarımızla ilgilidir. Hatta öyle ki bazen ben bakarım e, gençliğe veya kendi gençliğimize her şey vardır mesela birinde arkadaşlar zeka vardır işte fırsat vardır istek vardır ne bileyim yani bir sürü şey vardır özellik vardır onu alim yapacak veyahut da onu insanlığa çok faydalı birisi yapacak bütün malzeme vardır yani bir tane yoktur farazal ne olsun bu irade irade eksik olsun. Çok zeki, çok akıllı, çok önünde fırsatlar var. Her türlü imkan sunulmuş, efendim kolaylaştırılmış. Yani aklınıza ne gelirse. Ama irade yok. Veyahut da ideal yok, idealizm yok. Veyahut da istek yok. İrade ile istek zaten çok ilişkilidir. Veyahut da disiplin yok işte aynı şey iradeyle yine. Bunlar yani bir tanesi olmadığında arkadaşlar aynen bir çarpanda bir, yani bir e, çarpma işleminde diyelim 2 çarpı, 3 çarpı, 5 çarpı, 15 çarpı, 175 çarpı 0 yaptığınızda nasıl sonuç 0 çıkıyorsa bir tanesi eksik olduğunda diğerlerinin şu kadar büyük olmasının hiçbir anlamı olmuyor. Sonuç olmuyor arkadaşlar. Sonuç alamıyorsunuz. İşte bu bütün özellikler bulunmalıdır yani o yüzden mesela çocuğum çok zeki diye böyle onun mutlaka başarılı olacağını zannedenler aman ha dikkat diğer kişilik özellikleri eksik olduğunda yine sonuç alamayacaksınız büyük ihtimalle Allah'tan bir mucize olmazsa Allah'tan bir mucizeye biz iman ederiz ama bel bağlamayız Burası da çok önemli arkadaşlar. Mucizelere iman ederiz ama işimizi mucizelere bırakmayız. Peygamberimiz de bırakmamıştır. Mucizeler olmuştur vakti saati geldiğinde. Ama Peygamberimiz işini mucizelere bırakmamıştır. Bir örnek vermek gerekirse çok etkilileyici bir örnektir bu. Efendimiz hicretten bir buçuk sene kadar önce miraca gitmiştir. Miraca nasıl gittiğini biliyorsunuz. Her türlü dünyevi hızın ötesinde yani Allahu u Alem ışık kızına belki de çıkarak efendim miraca gitti. Burak isimli bir binekle. Ama hicret ederken ondan bir buçuk yıl sonra kendisi hicret etti Mekke'den Medine'ye. Nasıl hicret ettiğini biliyorsunuz ne şartlardan. İşte saklanıyor mağarada izlerini sildirmek için arkasından Hazreti Ebubekir'in çobanı o sürüsünü gezdiriyor. İşte önce kuzeye gideceği halde önce güneye gidiyor. Üç gün orada kalıyor şaşırtmaca yapıyor vesaire. Arkasından takip edenlere başka taraflara göndermesi için o insanları bir takım tedbirler alıyor vesaire. Yani herhangi bir insan gibi. Neden şöyle demiyor? Hiçbir yerde rastladınız mı arkadaşlar? Ya Rabbi Burak şimdi lazım. Şimdi gönder Burak'ı. Neden demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani işini mucize mucize gelir Cenab-ı Hak istediği zaman. Aslında o da bir imtihandır. Yani her türlü nimet bir imtihan olduğu gibi size mucizevi bir yardım yapılması da bir imtihandır. Ee, ama siz işinizi mucizelere bırakamazsınız. İşte duaya, sırf duaya bırakamayacağınız gibi. İsimler de böyle işte arkadaşlar. Hepsi birbiriyle ilişkisi, ilişkili. İsimlerin birbiriyle ilişkisi diğerlerini potansiyel olarak içinde taşıması yanında yani bir isim diğer bütün isimleri potansiyel olarak kendi içinde taşıması yanında her bir ismin kendi zıttı olan bir ilahi isimle bir çift oluşturması şeklinde de tezahür eder yani e, Esma Hüsna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 ve birlik bilinci diyoruz buna, bir üst varoluş konumuna terfi edebiliriz. Yine de bilmeliyiz ki bu zıtlıklar olmasa insan olamazdık. Yani bir insanın işte öfkesi hiç olmasa, hiç öfke sahibi olmasa arkadaşlar hilm sahibi de olmaz. Çünkü kendini tutması gerekmez, öfkesini kontrol etmesi gerekmez. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden bu zıtlıkların birbirini tamamladığını ve kişiyi yükselttiğini, bir noktadan bir başka noktaya yükselttiğini e, unutmayalım. Geldik Kur'an-ı Kerim'de Esma-i nasıl geçtiğine. İnşallah onu da bir dahaki okumamızda o bölümü de okuruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Hak e, isimlerinin gölgesinde onların tecelli ettiği, bilhassa ahlakımızda tecelli ettiği bir gün bir ömür nasip etsin bize ve hiçbir zaman bizi kendinden kendi isimlerinden kendi yardımından kendi himmetinden mahrum etmesin bizi sadece bize bırakmasın arkadaşlar Allah'a emanet olun hayır